tinme Mezkür ayetteki cümlelerin arasındaki irtibatın hülasasına bir zeildir. Cenabı Hak vakta ki onların küfrünü istifham ifade eden keyfeyle reddetti ve halkı da taaccübe davet etti ve ondan sonra gelen dört büyük inkılabı gösteren dört cümleyle bürhan getirerek ispat etti, o inkılabların her birisi çok tavırlara vaziyetlere ve mertebelere Şamil olduğu gibi, kendinden sonra gelen inkılapları hazırlayıcı birer mukaddeme oldu. Birinci inkılaba, وَكُنْتُمْ emvaten cümlesiyle işaret edilmiştir. Yani, bir insanın cesedini teşkil eden zerrelerin, âlem zerratta geçirmiş olduğu vaziyetlerden son vaziyetine işarettir ki, فَأَحْيَاكُمْ cümlesiyle işaret edilen ikinci inkılaba mukaddeme olur. Hakaik-i Kevniye'nin en acibi olan şu ikinci inkılap da, çok mertebelere çok tavırlara şamildir ki, son tavrı, vaziyeti, ثُمَّ يُمِيتُكُمْ cümlesiyle işaret edilen üçüncü inkılaba mukaddeme olur. Bu inkılab dahi pek çok berzahi tavırlara şamil olup, son vaziyeti, ثُمَّ يُحْيِيكُمْ cümlesiyle işaret edilen dördüncü inkılabda tamamlanır. Bu dördüncü inkılab dahi, birçok kabri ve haşri vaziyetlere şamil olup, en son vaziyeti, ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ cümlesiyle hitam bulur. Demek bir zihayatın cesedi birinci inkılabın birinci vaziyetinden başlamak üzere daima teceddüd eder, tazelenir. Yani bir libastan bir kıyafetten çıkar, daha güzel bir libasa, bir kıyafete girer ve hakeza böyle cesadeti ebediyeye mazhar oluncaya kadar devam eder. Binaen alahaza bir zihayatın şu müteselsil vaziyetlerine bakan bir adam nasıl inkara cesaret edebilir? Şimdi mezkür ayetteki cümlelerin heyetlerinden bahsedeceğiz. Birinci cümle: Keyfe tekfuru ne Bu cümleyle yapılan istifham, o kâfirlerin zihinlerini, gözlerini, yaptıkları kötülüğe fenalığa çevirtir. Ta ki bizzat şekavetlerini görsünler, belki insafa gelip ikrar ederler. Tekfurundaki hitap, cenabı hakkın şiddeti gazabına işarettir. Çünkü gaybetten hitaba yapılan iltifat ya şiddeti hiddete veya kesreti muhabbete işarettir. Tekfurune'ye bedel la tu'minun zikredilmemesi onların şiddeti inatlarına işarettir. Çünkü onlar hakkaniyeti delail ile sabit olan imanı terk ve butlanı bürhanlar ile sabit olan küfrü kabul ettiler. Vakuntum emvaten bu cümledeki vav vav-ı haliyedir. Yani mabadinin makabline mâ hal olduğuna delalet eder. Demek kuntum emvaten tekfurunen'in failine haldir. Halin zevil halin amili ile beraber olması şarttır. Halbuki burada dört cümle vardır. Bunlardan ikisi mazi, ikisi müstakbel olduklarından zevil halin amili olan tekfurune ile zamanca mukarin değildirler. Binaen aleyh vav'ın haliyeti bir mukaddere işarettir. Takdiri kelam ve taâlemûne inkuntum emvaten bu itibarla tekfurûne'nin failine taâlemûne cümlesi hal olur. Öteki cümleler ine haber olurlar. Sual: Onlar birinci ölüm ile bir hayatı bilirlerse de Allah'tan olduğunu bilmezler, inkar ederler. İkinci hayat ile Allah'a ruçu zaten inkar ederler. Cevap: cehli izale edecek deliller zahir iken, o vec ile cehil denilmemesi belagatın kaidelerinden biridir. Buna binaen, birinci mevt ile birinci hayatın etvar ve ahvaline yapılan dikkat, saniyi ikrar ve tasdik etmeye icbar eder. Ve aynı zamanda evvelki hayat ve mematın Allah'tan olduğunu bilmek, ikinci bir hayatın olacağına da zihni ikna ve icbar eder. Hal böyleyken, Cahil telakki ettiğin o kafirler alimler sırasına dahildirler. Kün hitaptan onların alemi zerratta dahi bir nevi vücut ve taayyünleri olduğu anlaşılıyor. Yoksa o zerrat tesadüf ile rastgele muayyen cisimleri teşkil edemez. Emvaten tabiri lem yekun şey'en mezkuranın mealine imadır. Faahyakum bu fa takip ve ittisali ifade eder. Yani, makabliyle mâ mabadinin arasında mesafe olmayacaktır. Halbuki burada, mevt ile hayat arasında uzun bir mesafe vardır. Evet, fakat bu fa, saniyi ispat eden delillerin menşeine işarettir ki, o zerratın hiçbir vasıta ve esbab olmaksızın, cemadiyetten hayvaniyete defaten intikal etmesi, zihni, saniyi ikrar etmeye mecbur eder. Ve keza o zerrat, Mevat halindeyken vaziyetleri sabit olmadığından şenleri ve iktizaları fasılasız takiptir. Sual: Ahyaikum yerine ne için sırtum ahyaen denilmemiştir? Cevap: Ahyaikum hayatın Cenab ı Hak tarafından ita edildiğine sarahaten delalet eder. Sırtum ahyaen de o delalet yoktur. Yalnız hayat sahibi olduğunuz manasına delalet eder. Sünme yumi tukum bunun yerine temutun zikredilmemesi mevtin kaderin takdiriyle kudretin büyük bir tasarrufu olduğuna işarettir. Evet, ömrü tabiisini bitirip sonra ölenler pek azdır. Kısmu azamı ömrü tabiisi esnasında ölürler. Demek mevt tabii bir netice değildir. Ancak cesedin inhilaliyle dağılmasından ibarettir. Yoksa ruhun fenası ile değildir. Mevt ile ceset dağılır, ruh bâkî kalır. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ Mâ kablî ile mâbâdî arasında bu'du mesafeyi ifade eden sümme, imate ile ikinci ihya arasında kocaman alemi berzahın fasıla olduğuna işarettir. ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Bu sümme ise, ikinci ihya ile rucu arasında mevcut büyük bir perde ve hicabın bulunduğuna işarettir. تُرْجَعُونَ Yani, Esbab perdesinin keşfiyle, vesayetin tardiyle Allah'a rucu edeceksiniz. Sual Allah'a rucu etmek, Allah'tan gelmeyi iktiza eder. Bunun için bir kısım insanlar, Allah ile insan arasında ittisali tevehhüm etmişlerdir ve bazı sofiler de şüpheye düşmüşlerdir. Cevap Dünyada insanın vücut ve bekası olduğu gibi, ahirette de vücut ve bekası vardır. Dünyadaki vücut, Vasıtasız destek kudretten çıkar. Dünyada terkip, tahlil, tasarruf, tahabül ile karışık beka meselesi sabıkan zikredilen hikmet üzerine esbab, vesait, ilel, meseleye müdahale edip araya girerler. Ahirette ise, vücut ve beka her ikisi de levavazımatı ile ile bizzat destek kudretten çıkarlar ve herkes hakiki malikini bilir. İşte bunu anlayan, rücuğun ne demek olduğunu anlar.